Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenlerim hoş geldiniz bugünkü Halil İbrahim sofrası programımıza. Bugün sizlerle beraber gösteriş çılgınlığına ve riya mevzusuna şöyle yakından bakmaya daha iyi anlamaya çalışacağız. Günümüzde o kadar çok hastalıklar var ki, bu kadar hastalığa maruz kalan insanoğlu tedaviler için birçok hastahaneler kurdu. Nice bilim insanları birçok dallarda kendini geliştirdi, yatırımlar yapıldı. Fakat bununla bitmedi, görünmeyen manevi hastalıklar da vardı. Nice insan işte bu hastalıkların öneminin farkında bile değil, böyle hayatına devam ediyor. Bugün o ciddi hastalıklardan bir tanesi gösteriş veya riyaya bakacağız. Biliyorsunuz mal ve hizmetler alınıyor, bunlar tüketiliyor. Biz insanız, yemeğe ihtiyacımız var, barınmaya ihtiyacımız var, güvenlik ihtiyaçlarımız var. Bunlara mal ve diğer hizmetlerin tüketilmesi deniyor. Ama her toplumda bazı vatandaşlar, bu tür ihtiyaçları dışında sadece diğer insanların yani başkalarını etkileme ve gösteriş amacıyla da tüketimde bulunabilirler. Bazı insanlar için gösterişi yönelik mal ve hizmetleri olan talep, fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarından yani bir insanın olmazsa olmaz olan ihtiyaçlarından çok daha öne geçebiliyor. İşte... Bundan sonrası bugünkü konumuz. Psikolojik tatmin sağlayan, mal ve hizmet için para harcanan bu mecraya gösteriş tüketimi adı veriliyor. Her kesimden ya da sınıftan insanlar gösterişe önem verebiliyorlar. Bunun sadece şu cinsiyeti vardı veya şurada oturan insanlar. Böyle bir bugüne kadar yapılan araştırma yok. Erkekte de, kadında da, benzer yaş gruplarında bunu görmek mümkün. Peki bu neden oluyor derseniz, başkalarına kendini beğendirme ve kanıtlama ihtiyacından ya da zengin olmadığı halde zenginmiş gibi gösterme ihtiyacından olabiliyor. Zaten bugün programda bunları örnekler vererek sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk önce bu gösteriş arzusundan biraz bahsedelim. Nedir bu? Hemen hemen her platformda bununla ilgili birçok gerçeklikler göze çarpıyor. Ve reklamlar bu konuda elbette ki hem internetten hem televizyon ekranlarından veya radyolardaki reklamlar bunu körükleyen unsurlar arasında oluyor. İnsanlarda ...görsel olarak gördüklerini veya işitsel olarak... ...kendi hayatlarına uygulamak istiyorlar, tatbik etmek istiyorlar. Tabi bu... ...tek bir insan için... ...onlarca karaktere bürünen insan için... ...hepimizin ayrı zamanları var. Üzüntülü olduğumuz, kendimizi daha motive veya mutlu hissettiğimiz zamanlar olabiliyor. Yani biz... Nasılysak hayata öyle devam etmiyoruz. Bugünkü duygu ve düşüncelerimiz bundan iki yıl sonra hatta günün içerisinde değişkenlik gösterebiliyor. Yapılan araştırmalara şöyle bir baktım ve alışveriş yapmanın insanları motive ettiği sonucuna varmış bilim insanları. Yanlış duymadınız zaten bilinen bir kaide ama bilim çalışmalarında da bu kanıtlanmış. İnsan para harcadıkça mutluluğu yakaladığını iddia edebiliyor. Daha iyi hissettiğini söylüyor en azından. Bu başka bir mecra. İkincisi çok da maddiyatla alakalı olmayan bir kısım. Sosyal medyada kendini ve başkalarını kandırmaya çalışan insanlar da var. Ne demek bu? Mutlu olmadığı halde bir derdi, bir problemi olduğu halde yokmuş gibi davranmaya çalışan insanları görüyoruz. Sürekli poz vermeye, manken edalarıyla durmaya ve kendini güçlü göstermeye çalışan insanlar oldu. Ben mutluyum, sorunlarımın üstesinden gelebiliyorum, benim kimseye ihtiyacım yok diye e, anlatmak isteyenler olduğu kadar ilgi çekmek için veya maddi yönden insanları kandırmak için, benim şu kadar derdim var, bu kadar problemim var diye de yine maske takarak insanları kandırmaya çalışan duygu sömürüsü tekniğini kullananlarda olduğunu görüyoruz. Gerçekten bu müthiş bir efendim bugünün hastalığı, şu gösteriş meraklılığı, buna bazıları gösteriş budalalığı da diyor. İnsan... Annesine, babasına veya sevdiği bir insana numara yapabilir. Ne demek bu? Anneniz veya babanız il dışındadır. Sevdiğiniz bir insan diyelim. Size telefon açtı, nasılsın? Halbuki bir sıkıntınız var. Moraliniz bozuk veya başınız ağrıyor. Şikayet olmasın, sevdiğim insanı üzmeyeyim diye çaktırmayabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Neden? Neden? Üzmek istemediğiniz için ama tam tersine öyle bir maskeler takılıyor ki sanki o Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da e, kendi hallerini, durumlarını paylaşan insanların hiçbir derdi, sıkıntısı yokmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu da aslında mide bulandırıcı bazı olayları getiriyor. İlerleyen dakikalarda size aktaracağım bunları. Bugün beklentilerimiz o kadar artmış ki yani hayata karşı bakışımız imtihan dünyası olarak değil de her eksiğimizi tamamlamamız gereken, her an gülmemiz gereken bir mecraymış gibi algılanır hale geldi. Bu çok yanlış. Kardeşlerim, bugün az önce bahsetmeye çalıştığım reklamlardan tutunda çocukların İzleyebileceği bu animasyonlara, dizilere, çizgi filmlere kadar birçok mecrada insanlar birbirlerine hava atmak, gösteride bulunmak ve riyanın çukuruna girmekte neredeyse yarışıyoruz. Günümüz insanında refah düzeyi gittikçe artıyor bildiğiniz gibi. Yani bundan onlarca yıl öncesinde insanların hayal bile edemediği birçok şeye sahibiz. Bunda fikri zannediyorum. Bugün kaç tane ayakkabımız var? Peki kaç tane ceketimiz var? Hanım kardeşlerimiz için kıyafetler var. Hayatımıza daha sonradan gelen onca şeyi şöyle bir değerlendirsek... Gerçekten bundan 30 sene 40 sene önce yaşayan insanların hayal edemedikleri nimetler içinde olduğumuzu biliyoruz. Daha önce çok uzun yıllara gitmeye gerek yok. Babamda mesela görürdüm. Mutlaka senede bir kez ayakkabısının altı yani tabanı değiştirilirdi. Allah Allah. Ve ben buna memurdum. Her defasında giderdim. Ayakkabıcı belli bir gün verirdi şu günde gel veya saatte gel diye o saatte giderdim. Almaya gittiğimde poşede bakardım Allah Allah aynı ayakkabı yani niye yeni bir ayakkabı almıyor babam diye. İşte bu çocukluk yıllarından kalan artık alışkanlık bugün yok. Bir şeyi tamir etmek veya efendim idare etmek tevekkül edelim kanaat edelim. Bunlar biraz daha böyle gerilerde kaldı. Şimdi her şeyin yenisi hatta eskimeden, yırtılmadan, kırılmadan, dökülmeden yenisine bir yenisini daha ekliyoruz. Çünkü müthiş bir gösteriş düşkünlüğümüz ve acayip derecede profesyonel hazırlanmış bir efendim sistematik reklamlar var. Nereye giderseniz gidin onlardan kurtulamıyorsunuz. Bir ilkokul talebesi de ilkokuldaki arkadaşlarıyla son moda ve trendlerin ne olduğundan haberdar, bilmem hangi köyde yaşayan amcamız da artık aynı trendlere hakim durumda. Evet, refah düzeyimiz arttı ve bununla alakalı olarak dini yaşayışımızda maalesef şekilcilik de artmaya başladı. İçimizdeki o samimi inanç ve yaşayış dışa vuruyor. Zamanla bu artı artı inanç giyilen elbisenin çıkarılabildiği gibi kolayca çıkacak hale geliyor. Maalesef zenginlikle beraber bu gösteriş ve şekilcilik hastalığı da hızla yayılmaya başlandı. Mesela bir vakfa yardım yapılacak. Bunu basının huzurunda gazetecilerin o fotoğraflamalarıyla beraber törenle yapılmasını şart koşuyor bunu basının huzurunda yapılmasını istiyor öbür türlü kabul etmiyor veya birisi hacca gidiyor gidiş ve dönüş gününü saatini basına bildiriyor merasimle gidip geliyor gazetelerde boy boy resimler görüyorsunuz halbuki hadis-i şerifte Allahu Teala sizin şeklinize malınıza bakmaz kalplerinize amellerinize ve ne, bunu ne niyetle yaptığınıza bakar buyruluyor Bugün işin üzücü mevzusu, kısmı şu, inançlı olan insanlarda, bizlerde de bu artık başladı ve hızla devam ediyor. Bunun önünü alamıyoruz. Yani 2020'de yaşıyoruz madem, şunlar eskide kaldı, hala sen böyle misin diye uyaran insanlara bu cümleler sarf ediliyor. Biz herkes gibi olamayız. Biz Düşünmeden, ahiretimizi hesap etmeden yolumuza devam edemeyiz. Evet, gösterişi belki ahlak edinmiş birileri olabilir ama bir Müslüman, hele hele ben şu şu konularda kendime çeki düzen vermeye çalışıyorum diyen bir insanın çok daha örnek bir hayatının olması gerekiyor. Mesela kıl kıyafetimizden bir örnek vermek gerekirse, Ortalama bir kıyafetimizin olması lazım veya bir araç alacağız veya bir eve yerleşeceğiz bunların ortalamalarda olması gerekiyor insan zengindir ayrı şeyler alabilir ama programımızın başında sizinle paylaştık bu bir hastalığa dönüşmemeli ben şundan mutlu oluyorum ve o yüzden şunu yapıyorum diyen insanların sayısı giderek azalıyor hangileri yükseliyor? Bu şöyle bilsin, bu şöyle görsün, bu da modaymış, bu da trendmiş, bu da onda varmış, benden iyi olmasın diye bir görüş ön plana çıkıyor. Kardeşlerim, dinimizin en önemli yeri nasıl bizi efendim kalbimiz sebep oluyor yaşamamıza? Kan pompalıyor günde bilmem ne kadar litre. Nasıl kan kaybı olduğu zaman en güzel, en sağlıklı dediğin organların mahvoluyor. Dinimizin kanı da ihlas. Yani ibadetlerin önünde de aynısı var. Mesela bir yere yardım yapacağız örneği hatırlayın. Onda da. Kansız bir insan olmadığı gibi dinimizin de. Olmazsa olmazı ihlas. İhlasla yani samimiyetle biz neyi yapıyorsak o bizimle beraber kalıyor. Ben ibadetlerimi yalnız Allah Celle Celaluhu rızası için yapıyorsam bir kazanç elde edeceğim inşallah. Bu beklentim var. Kev suresine 110. ayete buyurun. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa salih amel yapsın ve Rabbine yaptığı ameli kimseyi ortak etmesin. Allah korusun Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde o kadar çok geçiyor ki riyanın bir anlamda gösteriş insanının düştüğü o durum kafirlerin ve münafıkların özelliği diye aktarılıyor. Bu, çok büyük bir hastalık. İslam ümmetine olduğu gibi, geçmiş ümmetlere de ancak Allah'a kulluk etmeleri ve dini ona has kılmaları, yani ne demek bu? Tevhid ve ihlas üzere yaşamalı, yaşamaları emredildi. Bundan binlerce yıl öncesinde olduğu gibi, bundan kıyamete kadar da aynı kural devam edecek. Değerli Kardeşlerim, Bugün şunu bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Ben namaz kılıyorum, zekat veriyorum. Bunlarda ne kadar samimiyim? Niyetim acaba ne durumda? Hiçbir inanış kendisine inananları iki yüzlü ve samimiyetsiz bir davranış içinde görmek istemez. Güzel dinimizin dışında da, Zaten bu böyledir. Zaten yeryüzünde Allah indinde tek din, geçerli din bir tanedir. O da güzel dinimizdir. Her iyiliğin ve güzelliğin içinde olduğu dinimiz, samimiyeti biz emrediyor. Ve bu yalnız Allah'a kulluk yapmakla başlayan bir yoldur. İnsanın gönlünde yer tutar. Eğer kendi üç dünyasında dinini ve dindarlığını, Allah-u Teala'ya has kılamayan insanlardan olursak, diğer görevlerimizi de maalesef aynı şekilde yerine getiremiyoruz. Bir tesbihin tanesi koptu, diğerleri de aynı ipe bağlı olduğu için kopar gider. Eğer bir samimiyetsiz bir şekilde kulluğumuza başlarsak, bu tüm görevlerimize sirayet edecektir, yansıyacaktır. Kardeşlerim, Nevsa suresinde, ve Bakara suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu bakın ne buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve gönül yıkmak suretiyle hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylelerinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, Sanat bir yağmur isabet etmiş de, onu çıplak, pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar, kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kafirleri doğru yola iletmez. Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da, onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar, namaza kalkarken, üşene üşene kalkarlar. Müminlere gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az hatırlamaktadırlar. Burada neyi gördük? Net olarak gösteriş sahibi, riya sahibi olan yani riyakârların münafıklık alametlerinin olduğunu anladık. O halde bizim riyadan, gösterişten uzak durmamız gerekiyor. Ve yaptığımız amelleri sırf Allah rızası için yapmamız gerekiyor. Biz birbirimize bir iyilik yaptığımız zaman elbette ki bu iyiliğin anlaşılmasını isteyebiliriz. Çünkü bu bizim fıtratımızdan gelir. Ahmet'e eğer Allah rızası için yardım ettim diyelim. Ahmet tam tersine bana kötülük yapmaya devam etti. Bu benim nefsime ağır gelebilir. Evet. Ama en önemlisi takva ölçüsü nedir? Ya madem ben buna bu kadar iyilik yaptım, bu bundan anlamadı, benim demek ona iyilik yapmamam gerekiyormuş, ben de kötülük yapayım demek, veya kısasa işi götürmek, bir seçenek ama takvada, hayır ben zaten bunu Allah Celle Celaluhu rızası için yapıyorum. Ben ödülümü, mükafatımı, aferinimi, nereden beklediğimi biliyorum de, diyenler vardır. Bugün, İslami camialarda da, şöyle, sonrasında biraz mala, mülke sahip olan bazı Müslüman kardeşlerimizin de, maalesef yoldan çıktıklarını, ve her türlü israfı ve şatafatı yaptığını görmemiz mümkündür. Kendi değerlerinden, inançlarından uzaklaşarak, yeni sahip oldukları konumlara veya o mal diyelim onlara hangi şey edindiyse diyelim şu kadar tarlası geldi arsası, bağ bahçesi, nakiti biz buna mal diyelim hepsine o sahip oldukları malı dilediği gibi harcama konusunda çok istekli olan kişilerin varlığı az da olsa mümkündür ve vardır. Ve bu insanların yaşam tarzlarından yola çıkarak bütün camiayı töhmet altında bırakmanın vicdansızlık olacağını söylemeliyim. Bugün maalesef bazı kardeşlerimiz bize yazıyorlar. Abi geçen gün şöyle şöyle bir adam gördüm. Böyle böyle bir kadın gördüm. Şöyle kıyafeti vardı. Böyle kötü bir hareketi vardı. Hava atarak yürüyordu. E i̇şte şu kadar israf etti malını. Şöyle yaptı böyle yaptı diye biz tüm Müslümanları bu kategoriye et, e, ekleyemeyiz. Böyle bir Imkanımız yok, haddimiz de yok. Bunlar hiç yoktur diyemeyiz. Evet, bugün bu konuştuğumuz rüya konusunda ve gösteriş konusunda maalesef biraz daha efendim, dikkatsiz davrananlar da var. Çok dikkat eden Müslüman kardeşlerimiz de var. Firini patlamış gibi, ya bana ne ya, vur patlasın, çal oynasın diyenler de var. Ama tekrar ediyorum, bu bizim Müslümanlara bakış açımızı değiştirmemelidir. Dinimiz bellidir. Rabbimiz Celle Celaluhu bellidir. En önemli örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bellidir. Dolayısıyla kanun bellidir. Nizam bellidir. Bunların dışında bu kanunlara şeriata uymayan veya kendi bildiğini okuyan insanlar evet Müslüman olabilirler. Çünkü İslam'dan Hangi sözleri, hangi davranışları, hangi redleri yaptıktan sonra insanların çıkacakları bellidir. Kimse kimseye sen kafirsin, şusun, busun diye bugünün modası gibi tekfirciliğe soyunmamalıdır. Bu ayrı bir mevzu. Lakin bu olduğu gibi insanların doğrulara da doğru demesi lazım. Mesela birinin ağzından bir cümle çıktığı zaman, eğer bu cümle diyelim iki kere 2 dört dedi, Hayır, benim gibi düşünmeyen bir insandır, yanlıştır diyemezsiniz. Yani buradaki inci çizgiyi iyi bir şekilde görmek gerekmektedir. Hele hele bugün sizlerle paylaştığımız bu riya mevzusu zaten birebir biz Müslümanlarla ilgilidir. Neden? Çünkü gayrimüslimin bu konuda veya inanmayanın riyası gösteriş diye değerlendirilir. Ama Müslümanların yaptığı zaten direkt riyadır. Bu da ibadetlerde geçerli olduğu zaman zaten hemen dini terimler aklımıza geliyor. Size konunun daha iyi anlaşılması için hem de biraz belki tebessüm edersiniz. Bir kısa anlatmak istiyorum. Vaktiyle mescidin birinde bir adam konaklamak istemiş. Dindar insanlardan bir tanesi gayretli bir gece sabaha kadar... Namaz kılmış. Namazdan başka bir şeyle meşgul olmamak için mescide gitmiş. Öyle bir ahlakı var. Gece olmuş. Etraf karanlık. Namazını kılmaya devam ediyor. Olacak ya, şeytan boş durur mu? Takır tukur bir ses duymuş. Tam namazdayken. Namazı kılan bu adam, ya demiş herhalde benim gibi kemal sahibi biri geldi mescide. Bu küçücük mescitte namaz kılmak için biri gelmiştir. İçinden Nefsinden geçirmiş ya demiş böyle bir insan mescide ancak ibadet etmek için gelir bu saatte iyi oldu demiş. Yani kamil bir adam benim namazımı görecek ibadetimi duyacak. Nefis yapmış ne yapmış hiç olmadığı kadar o gece sabah vaktine kadar sıralı ibadette bulunmuş. Tabi sağa sola hiç bakmıyor. O kadar dua ediyor ağlıyor inliyor Arada sesler geliyor takır tukur. ha diyor beni izlemeye devam ediyor her kimse. Tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Ne kadar müstehap sünnetler varsa sabah vaktine yakın bir vakte kadar devam ediyor. Yani kendini gösteriyor adam akıllı. Neyse yavaş yavaş sabah vakti oluyor. Şöyle biraz kenara çekiliyor. Hafif böyle... Hava aydınlandı, aydınlanacak ama böyle. Biliyorsunuz o vakti. Merak ediyor acaba kim vardı filan. Sağda kimse yok, solda kimse yok. Ana! Mescidin köşesinde bir tane köpek yatmış uyuyor. Gözyaşları yağmur gibi şimdi kirpiklerinden damlamaya başladı o adamın. O kadar utandı ki, kendi kendine dedi ki, edepsiz adam, Allah seni bu gece... İşte şu köpekle terbiye etti. Bütün gece dedi. Şu köpek için ibadette bulundun. Yani köpek için derken riya yine olacaktı. Biraz gösteriş olacaktı başka bir insan da görseydi. Birisi bana bakıyor diye onu yaptı. Halbuki köpek köpek görmüş oldu. O yüzden dedi ki sen köpekle imtihan oldun. Ya ne olurdu bir gecelikte Allah için uyanık kalsaydın, senin bir gece bile Allah için riyasızca ibadet ettiğini görmedim dedi, kendi kendine ver etti. Ve durumu, bu durumu etrafındaki insanlara da anlattı. Ben dedi böyle bir terbiyesizlik yaptım, şöyle oldu, böyle oldu. Ya. Yani bu tabi sadece ibadetlerde aklımıza gelmemeli. Cidden hepimizin acaba desinler diye mi yaptığımız, düşünsünler diye mi ettiğimiz neler oldu hayatımızda? Bugün bu karmaşa İslami camiada da devam etmektedir. Az önce bir iki örnek vermeye çalıştım. Neyimize güveniyoruz, ne yapıyoruz anlayabilmek mümkün değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri var ve bu konuda çok net ''Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, küçük şirktir.'' buyruluyor. Bunu duyunca sahabiler, ''Ya Resulallah, küçük şirk nedir?'' dediklerinde, riya olduğunu vurguluyor. Efendimiz aleyhisselatu vesselam. Riyadır o küçük şirk. O halde, kalbin hastalıklarından, en büyüklerinden biri olan riyadan, uzak durmamız gerekmekte. Zaten, Kerim olan kitabımızın bize öğrettiği üzere kulluk insanın en temel görevi değil mi? Yani herhangi bir kimsenin Allahu Teala'yı haşa herhangi bir şekilde aldatması mümkün mü? Değil. Böyle olmasına rağmen Allah'a kulluk yapıyormuş gibi gözüktüğü halde niyetinde başka yaratıkları memnun etmek ya da onların övgüsünü, aferinini, beğenisini kazanmak düşüncesiyle bunu yapan insanların bu yaptıkları kesinlikle gösteriş değil midir? Olmadığı gibi görünmek, yani Mevlana'nın sözünün tam tersini Allah rahmet eylesin, olduğun gibi görün diyor ya, tam istikamet tersine. Olmadığı gibi görünmek veya göründüğü gibi olmamak. Dolayısıyla Allah'a kulluğunda samimi olmayanın ya da gösterişe kaçan kimsenin Diğer iş ve davranışlarında samimi olabileceğini düşünmek, kabullenmek son derece zordur. Bundan birkaç yıl evvel bir makalede ilgimi çeken bir nüans vardı. Diyor ki, birçok icat oldu, alet edevatlar. Keşke diyor, insanların samimiyetini gösteren bir makina icat edilseydi ve hiçbir insan... Buna müdahale edememiş olsaydı yani bunu iptal edemese bununla ilgili bir kandırmacaya gidemese herkesin üzerinde bir sinyal olsa diyelim mavi kırmızı yeşil bilmem ne insan samimi olduğunda o cümlelerinde efendim mavi ışık yansaydı yalan konuştuğunda şu şu ışık yansaydı devamında da şöyle bir şey yazmış. Eğer böyle olsaydı yani ne düşündüğümüzü karşıdaki bilse belki birbirimizin yüzüne bakamazdık, sokağa çıkamazdık, akraba ziyaretlerine gidemezdik. Evet biraz böyle latifeli anlatmış ama böyle bir icat bilmiyorum olsun mu olmasın mı dostlar ne dersiniz? Yani bu bizim geldiğimiz noktayı da gösteriyor. Kapının içerisinde yani odanın içerisinde kapı ardında... ''Aa nasılsın kardeşim, hoş geldin.'' falan. Birkaç dakika geçiyor, o odadan çıkıyor, kapıyı kapatıyor, hemen başlıyoruz konuşmaya. O şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi diye. Üç dakika dayanamıyoruz. Bu sadece bizim o mekandaki konuşmalarımız değil, internette de aynıları oluyor. Birbirimizi acayip derede çekememezlik var. Kıskanıyoruz ve maalesef birbirimize güven veremiyoruz. O açıdan zor bir şeydir bu ama imkansız değildir. Bazı Allah dostlarının bu konuda çok önemli tavsiyeleri var. Bizden daha tecrübeli, ilmi daha derin olan insanlar. Mesela onlardan bir tanesi Haris bin Esed Muhasibi. Riyanın ağır ve hafif, yönlerinin olduğunu yazıyor bir eserinde. Ağır olanı diyor riyanın, daha ağır kötü olanı Allahu Teala için bir insanın yapması gereken ameli insanlara gösteriş için yapmasıdır. Namaz kılarken birisi yanınıza geldi. Az önce vermeye çalıştığım örnekte olduğu gibi beni şöyle görsün, daha uzun bir şeyler okuyayım. Rükû'umu, secde mi? Şöyle şöyle daha dikkatli bir şekilde yapayım demesi en ağır riya şekli diye anlatılıyor. Hafif olanı da sırf Allah rızası için yapılması gereken ibadeti hem Allah'ın hem kulların hoşnutluğunu kazanmak için ifa etmesi. Namazımı kılıyorum evet namazı Allah rızası için kılıyorum ama bir taraftan da insanların beni izlemesi hoşuma gidiyor. Bunun daha küçük bir e, riya şekli olduğunu söylemiş. Bir de dış görünüşe söz atmış. Yani dış görünüş, amel ve sosyal çevreyle ilişkilerde dindarlık süsü verme diye sıralanmakta. Yani bir kimsenin ahiret endişesi taşıdığını göstermek için yüzüne kederli bir görüntü vermesi, birisi diyelim sohbet veriyor hoca efendi, onu dinleyen insanlardan bir tanesi kendini yerden yere vuruyor, böyle olabildiği gibi, böyle çok daha üzüntülü, böyle ahiretini düşünüyor, ölümü düşünüyor, tefekkür ediyor gibi kendini göstermesi de riya diye aktarılıyor. Oruçlu diyelim bir insan, oruçlu olduğu insanlar tarafından bilinsin diye böyle gözlerinin feri sönmüş, sesi kısılmış, hali ha hareketi kalmamış gibi kendini göstermesi de yine riya olarak algılanmış ve söylenmiş konuşmalarında böyle hikmet sahibi çok âlim kitap okumuş eğitimi şöyle şöyle yerlerden almış çok zikir ehli bir insan gibi göstermeye çalışanların da yine riya kuyusuna düştüğü aynı şekilde yanıma biri geldiği zaman rükûma secdeme daha dikkat etmem veya uzun süre diğer namazlarımda olmadığı kadar uzatmamda bu riya çeşitleri arasında yerini alıyor maalesef. İmamı Gazali'nin Allah rahmet eylesin eserlerinde de dört tane dereceden bahsediyor. Riya'nın çeşitlerini bizlerle paylaşmış. Diyor ki en ağırı riyanın en ağır olanı. Riya ile yaptığı ibadette hiç sevap niyeti yoktur. İnsanların yanında Abdestsiz bile namaz kıldığı halde yalnız kaldığı zaman hiç kılmayan kimse gibi olur. Bu namaz sırf insanlara gösteriş içindir. Yani yine hiçbir hayrı yoktur demiş. Çok daha uzun uzadıya bu konunun ayrıntılarını okumak isteyenler hem Riyazü's Salihin'deki hadis-i şeriflerde veya İmam Gazali'nin veya diğer Allah dostlarının eserlerinden bilgi sahibi olabilirler. Burada şirk mevzusunu da sizlerle paylaşmakta fayda var. Hazır gösterişten bahsettik, riyadan bahsettik. Rabbimiz Celle Celaluhu asla ve asla kendisine eş koşulmasını, ortak koşulmasını kabul etmeyeceğini çok kesin bir şekilde bildiriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Başkalarının beğenisini kazanmak niyetine dayalı olarak yapılacak ibadetleri veya böyle bozuk tavırlı kişileri reddedeceğini de bildiriyor. Ve bu konuda ben sadece bana yönelik ve benim rızamdan başka bir şeyin amaçlanmadığı amelleri kabul ederim, ortaklı işleri ortak koşulana havale ederim diye kullarını çok ciddi bir şekilde uyarıyor. İşte Uzun yıllardır duyduğumuz ve bizi korkutan o kıssaya geldik. Bazı amellerin insanın yüzüne vurulacağı kıssası çok önemli eserlerde yazdığına göre daha önceki programlarda da sizlerle paylaşmışız zannediyorum. Kullardan bazıları orada amelleriyle karşılık bulmadıklarını iddia edecekler. Hatta öyle ileri gidecekler ki ben dünyada şu kadar fayda vermiştim insanlara. Bir başkası ben şu kadar namaz kılmıştım. Bir başkası cihad etmiştim diyecek. Lakin bunların karşılıklarını alamadıklarını söyleyecekler. Haşa orada bir adaletsizlik yok ama işin iç yüzü sonra ortaya çıkacak. Denilecek ki, sen o hayrı neyle yaptın? Ya Rabbi senin verdiğin o mal ile yaptım, mülk ile yaptım, para ile yaptım. Peki ne yaptın? Şu kadar fakiri doyurdum veya bu kadar ihtiyaç sahibi insanın ihtiyacına, işte yarasına merham olmaya çalıştım. Şöyle bululacak. hayır sen bunu benim rızam için yapmadın. Ne kadar cömert insanlardan bir tanesi, ne kadar iyi bir insan desin nerede yaptım? Öteki kişi ben cihad ettim. Kendisine sorulduğu zaman ne için cihad ettin? Allah rızası için o yolla cihad ettim zaten. Kan döktüm. İşte üzerimdeki kanlı kıyafet vesaire kendisine yine sorulacakmış. Sen nasıl bunu yaptın? Allahu Teala'nın bana verdiği vücudu kullandım. Yine bir emaneti kullanmış oldum. Peki ne yaptın? İşte şehit oğlum hayır. Sen ne kadar cesur, ne kadar yiğit adam desinler, ne kadar korkusuz desinler, ne kadar iyi dövüşüyordu, ne kadar iyi keskin nişancılığı vardı. Desinlerdi de yaptın. Tekrar yüzüne vurulacak ve böyle böyle Allahu Teala'nın dışında yapılan tüm ibadetler, hayırlar, hasenatlar hepsi insanın yüzüne vurulacak ve bu sizi de korkuttuğu gibi bizi de milyonlarca insanda da korkutuyor bizden öncekileri de. Düşünün, hepimizi bu ilgilendiriyor. Ben bir şey söylerken, bir şey yaparken, bir şey uygularken rızay ilahi için mi yapıyorum? Bu çizgi çok çok önemli. Değerli dinleyenlerim, ibadette riyanın gizli şirk olduğunu ne yaptık? Öğrenmiş olduk. Müslümanları her işlerinde gösterişin değil, samimiyetin yakıştığını öğrenmiş olduk. Allahu Teala'nın kendisine asla ortak koşulmasına razı olmayacağını bir kez daha tekrar ettik. Ve neden bunu tekrar ettik? Riya ve gösteriş ilerliye ilerliye insanı Allah korusun şirke kadar götürebilir bu şirk mevzusunu da özel bir programda sizlerle konuşalım paylaşalım mı inşallah çünkü şirk hala e, sanki Mekke'deki müşriklerin inancına has onlarla sınırlı diye biliniyor değil mi çağrı filminden hatırlıyoruz evet orada putperestler vardı. Onların putları vardı ve o putlara inanıyorlardı. Bazıları biz onlara inanmıyoruz. Bizim ilahımızın bir şekil halidir diyorlardı. Hasılı bir putçuluk vardı. E şimdi biz sadece şirki bir heykelin veya bir helvadan yapılmış, tahtadan oyulmuş bir malzemenin karşısında yapılan şirk merasimi bir ibadet diye algılamamalıyız. Bugün Allahu Teala'nın kanunlarının kendisinin belirtmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de o öğretilerin, farz olanların veya yasaklananların, nehy edilenlerin yerine hayır bence bu böyledir demekte de yine aynı şirke girmektir. Bu inşallah önümüzdeki programlarda sizlerle beraber paylaşacağımız şeyler olsun. Değerli kardeşlerim az önce sizlerle paylaştığım hani e, yapılan ibadetlerin hayır ve hasenatların yüzüne vurulma mevzusu ile ilgili eğer bunları araştırmak isteyenler varsa Ebu Hureyre radıyallahu an'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif olduğunu da sizlerle beraber paylaşalım. Bazen bunları da size sunuyorum ki merak edenler oluyor. Müslim'de geçiyor imare bahsinde. Devam edelim. Bu arada İbni Ömer radıyallahu anhum, ondan rivayet ediliyor. Bazıları yanına gelmiş. Demiş ki, biz idarecilerimizin yanına girer ve onlara karşı oradan çıktığımız zaman söylediklerimizin tam zıddı olan şeyleri söyleriz. Bunu kime söylüyorlar? İbni Ömer hazretlerine söylüyorlar. Diyor ki, biz, bu sizin yaptığınızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık demiş. Gerçi bunu söylemek de bir cesaret işi. Biz idarecilerimizin yanına giriyor. Onlara karşı yani yanımızdan çıktıkları zaman söylediklerimizin tam tersini söylerdik. Yani gıybet mevzusu. Bunu iki yüzlülük sayardık cevabını vermiş. Bizim de burada bu riya ve gösterişi konuşurken, bu anlatılanlardan acaba benim üzerimde bir şeyler var mı diye düşünmemiz de gerekiyor. Cündep İbni Abdullah İbni Süfyan radiyallahu an rivayet ediyor. Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, Kim işlediği hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa, ne demek bu? Başkalarına reklam ederse, Devam ediyor hadis. Allah onun gizli işlerini duyurur. Başkalarına duyurmak istemediği, sakladığı şeylerin bilinmesine, fark edilmesine, duyulmasına imkan yaratır. Devam ediyoruz. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse Allah da onun riyakarlığını aşağı vurur. O içinde, dışındaki Ayrı iki insanı açığa vurur. Bugün olmasa yarın. Bugün birilerinin gözünü boyadı ama gözü boyanmamış insanlarda oldu ve onların sesi de daha sonra belki daha kuvvetli çıktı ve rezül rüşva oldu. Gösteriş yapmak ve birilerine duyurmak maksadıyla ya da desinler diye ortaya konan işlerin Allah katında hiçbir değeri yok. Böyle davrananların eline sonunda bir sıfırdan başka hiçbir şey geçmeyecek. Ebu Davud'da geçen, ayrıca İbni i Macede'de okuduğumuz bir hadis-i şerif var. Ebu Hureyre anh rivayet ediyor. Aziz ve celil olan Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya yarayan bir ilmi, sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ben şu kadar ilim okudum. Ne buyuruldu? Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya yarayan bir ilmi. Bugün tüm örnekler karşımızda olsun. Şu kadar hadis, bu kadar tefsir, nahiv, sarf, birçok şey ezberledim. Birçok hoca efendinin rahlesinde ömür verdim. Gitmediğim, katılmadığım sohbet, almadığım sertifika kalmadı. Ama sadece bunları, ne kadar dindar adam, dindar kadın ya, ne kadar hazır cevap, ne kadar bilgili, ne desek cevabını alıyoruz desinler diye yaptım, Allah korusun, cennetin kokusunu bile alamaz buyruluyor. Bilmiyorum, bugünkü programda aktarmaya çalıştığım şeyler, beni korkuttuğu gibi acizane, siz değerli kardeşlerimi de korkutuyor mu? O kadar aslında tehlike burnumuzun dibinde ki, ya riya mı? nedir? Bunlar bizim için uzak şeyler demeyeceğinizi düşünüyorum. Burnumuzun dibinde bir anda bütün Allah korusun yaptıklarımızı rezil ve rüsva edecek bir tehlike karşımızda. Samimi olmadığımız her şeyde küçücük bir kalbimize bir şeyin gelmesi onu mahvedebiliyor. Diğerim bir kişiye, bir lira yardım edeceğiz, bir sadaka vereceğiz. Bu sadakayı ben Ahmet'te, Mehmet'te yanımdayken vereceğim zaman beş liraya yükseliyorsa bir sıkıntı var bunda. Yine bugünkü programda tekrar ettiğimiz üzere ben namazımı kılıyorum. Her gün kıldığım gibi kılmamaya başladım. Neden? Çünkü o an içeri birileri girdi. Namaz kılarken fark ettim. Birden duruşum değişti. ayakpa işte parmaklarımın hareketleri tam olması gerektiği gibi oldu. Uzun uzun duruyorum falan. Bunlar sıkıntı. Ama her birimiz buna yakın mıyız? Evet. Çünkü biz sevilmek, beğenilmek, takdir edilmek istiyor muyuz? Evet. Bu potansiyel hepimizde varsa özellikle ibadetlerimizde bu gösterişi veya bilinen anlamda riyayı uzak etmeliyiz. Birbirimize hava atmamız elbette bir ayrı mevzu. kulak hakkı, şu bu. Ama ibadetlerde olduğu zaman her şeyimizi kaybediyoruz. Belki bu ibadetlerde olmazsa bu gösteriş düşkünlüğü, birilerinin e, takdirini almak için yaptığımız şeyler, ne kadar başarılı bir adam, iyi bir avukat, iyi bir şu bu neyse, belki bu kadar bizi Yaralamayacak, alamayacak ama bu imanımız ve bizim ahiretimizi mahvedecek. O yüzden ibadetlerimiz, kılık kıyafetimiz mesela Allah rızası için bunu yapıyorsak, kimsenin aferinini, bravosunu almak için değil, bunun ödülünü ahirette almak için yaşamak durumundayız. Yani samibi bir niyete dayanmayan ne kadar amelimiz varsa, ne kadar hareketimiz varsa, ne kadar bu önemliydi, benim için, Ahmet için, insanlık için ne kadar faydalıydı, sonuçta Allah korusun, azap ve pişmanlıktan başka bir işe yaramayacak. Allah'a sığınıyoruz. İki yüzlü insanlardan uzak eylesin Rabbimiz, hem böyle olmaktan, ve bu insanlarla beraber olmaktan. Biz amellerimizin karşılığını sadece Allah'tan bekleyelim. Başkalarının övmelerini, kötülemelerini umursamayalım. Bizde maalesef böyle şeyler de oluyor. Bize aslanım, kaplanım, koçum dedikleri zaman bu o kadar hoşumuza giriyor. Halbuki bu da yanlış. Çünkü yine karşımızdaki insan bunu söylüyor. Bize hakaret ettiği zaman da, Farklı tepkiler veriyoruz. Halbuki insanın övmesi de, sövmesi de birdir. Çünkü karşındaki de senin gibi etten, kemikten, kastan, organizmalardan fani bir insandır. İnsanoğlu bugün över, yarın söver. Veya bugün sövdüğüne umulur ki yarın övgülerde bulunabilir. Büyüklerden bir tanesi Allah dostlarından, Kişi diyor ibadet yaparken koyun çobanından diyor ibret alacak arkadaş. Ne demek koyun çobanından nasıl bir ibret alınır? Dedi ki koyun çobanı nerede namazını kılar? Sürüsünün yanında değil mi? Evet. Kıldığı bu namaz sebebiyle koyunların kendisini methetmelerini bekler mi? Her zaman nasıl namazını kılıyorsa öyle kılar. Koyunlar beni görüyor diye namazı farklı farklı kılmaz. İşte diyor kendini bilen, akıllı Müslüman böyle olur. Başkalarının kendi hakkında söyleyecekleri şeyleri altırmaz. İnsanların varlığımış yokluymuş önemsemez. İbadetlerini riya karıştırmaz. Bir başka Allah dostu da diyor ki, size diyor, üç özellik sayacağım. Bu özellik salih insanlarda vardır, onlarda görülmüştür. Bir kimse de diyor, bu üç özellik bir araya geldiyse, bu kimsenin Allahu Teala'ya bu hali kendisinden almaması, kendisine gurur gelmemesi için yalvarması lazımdır diyor. Peki nedir bu kadar önemli bu üç madde? Düzeltiyorum, dört madde. Bir, yapacağı ibadet hakkında yeterli bilgi sahibidir, eğer onlardansanız. İki, ibadete başlarken niyetinizi düzeltiyorsanız. Üç, ibadetinize sabırla devam ediyorsanız ve yaptığınızı ihlas ile yapıyor, ihlası elden bırakmıyor, gösterişe, riyaya kaçmıyorsanız. Diyor ki takva sahibi kimseler zaten böyle yaparlarmış ibadetlerini yaparken. Sen bu şekildeysen diyor Allah'a şükredeceksin. Yalvaracaksın ne olur Allah'ım benden bu hali alma diye bu kadar önemliymiş. ibadete sabırla devam edeceğiz. Yapacağı ibadet hakkında bir bilgimiz olacak. Ne demek bu? En azından niyeti düzgün etmek için ikindi namazını mı kılıyorum öyle demeyeyim ne yapıyorum bunları bileceğim. Sabırla devam edeceğim, düzgün yapmaya çalışacağım ve niyet ederken bir dakika ben şu an namaz kılıyorum ama ne için kılıyorum, ne yapıyorum bunu öğreneceğim. Bu hissiyatla ibadetimi yapacağım. Bu herkese nasip olmayan bir mevzuymuş. Kardeşlerim, her birimiz insanız, her an ayağımız kayabilir. Kimseye tepeden bakacak durumumuz yok. Nefsin halkı övgüsüne karşı sürekli bir iştah halinde bulunduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmayacağız. Sık sık nefsimizi hesaba çekmeye çalışacağız. Büyük böyle düşünen Allah dostları şöyle demiş, kişi ortağını hesaba çektiği kadar nefsini hesaba çekmedikçe takva ehlinden olmaz bir yerde bir ortaklığınız varsa, bugün ne sattık, ne kazandık, ne kadara mal olmuştu, bu hesapları yaparız. Nereye ne verildi? Kendim de bunu düşünmeliyim. Nefsimizin her türlü ayak oyunlarına karşı, çok dikkatli olmalıyız. Bir ibadete başlamadan önce, ben ne yapıyorum, bunun bilincinde olmalı. İbadetin ortasında da, Hocalarımızın anlattığı gibi mesela Fatiha suresini okurken veya tahiyyatı okurken eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ya. En azından buralarda kendinize çok dikkat etmeyi yani e, niyetim nedir benim ne yapıyorum? Onu düşünmeli ve bittikten sonra ben bir kez daha bu ameli bu ibadeti işleyebilecek miyim diye düşünmemiz lazım demişler. Övgü, yergi ikisi de insan için ve aynı kapıya çıkıyor. Allahu Teala bize bir kapı açtı. Bugün sizlerle konuşmaya çalıştığımız bu riyadan kurtulmanın kapısı ihlas. İhlasın kaynağı ihsan. Yani ne demek bu? Allah rızası için yapmam gereken bir ibadete başka ortak karıştırmayacağım. Yalnız kendisine adayacağım o ibadeti. Kararlı olacağım. Bu anlamda eğer hayatımıza devam edersek, ibadetlerimize inşallah bereketi, huzuru yakalamış oluruz. Bugün sizlerle beraber, Gösteriş hastalığı ile alakalı bazı bilgileri zaten çok iyi bildiğiniz bilgileri tekrar etmeye çalıştık. İnşallah bugün öğrendiklerimiz veya hatırlamaya çalıştıklarımızı şöyle bir gözden geçirebiliriz. O ne dedi bu ne dediden ziyade benim Rabbim Celle Celaluhu acaba bu konuda ne dedi? Bunu önemseyelim ve... Tek derdimiz, evvela Allah Celle Celaluhu'nun rızası olsun. Eşimizi severken, çocuğumuzu severken, aracımıza binerken, bir insana bir faydamız olsun diye üç beş lira verirken, kıyafetimizi giyerken, evimize ekmeğimizi götürürken de niyetimiz Allah rızası olsun. Eğer sevdiğimizi bu şekilde seversek, yerdiğimizi sırf Allah rızası için yerersek, kin ve nefret duymamız gerekenleri sırf Allah rızası için nefret duyacaksak biz bu işi Allah'ın izniyle başarmışız demektir. Allahu Teala her birimize sağlam, ihlaslı ve ihlasın da menbaı olan ihsana erişmiş bir şekilde yaşamayı, kendisinin sevdiği ibadetleri yerine getirebilmeyi, kul haklarından kurtulmuş ve imanını Allah'ın izniyle kurtarabilmiş olarak vefat edebilenlerden eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, kabir azabından, ölüm korkusundan ve o anda şaşırmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz O'na emanet olunuz. Velhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem.